devran dedi ondan önceki hafta dedik ki sizler Şeyhul İslam Muhammed Şeyhülislam Ebu'l-Abbas Ahmed ibn Abdülhalim ibn Abdüssalam ibn Teymiyye el-Harranî rahimehullah. Eee vasıtıyla başladık. Adı Ahmet dedik. Künyesi Ebu abbas dedik. Hicri 661 yılında doğmuş. Yani yaklaşık bundan 708 yıl önce doğmuş, doğmuş. 728 yılda vefat etmiş bir alim. Hicri 698 yılında bu kitabı telif, telif etmiş, kaleme almış. Vasıp denen Bağdat'ta e, Musul'la e, Bağdat arasında bir şehirden kendisine gelen e, ilim adamının talebi üzerine, ilim adamının isteği üzerine o vasıttan gelen birisinin isteğinden dolayı bu kitabı kaleme almış. Bu kitapta özellikle üzerinde durduğu konu e, Allah'a imanın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 İçeren konuları ne yapmış olması, içermiş olması, içinde zikretmiş olması. Bu da bu kitabın özelliklerinden bir tanesi. Dedi ki Şeyhülislam İslam İbn Taymiye kendisine sorulan soruya şöyle başlıyor kitabın şerhinde. Burada yazdıklarım, benim burada yazdıklarım Fırkayı Naciye'nin itikadı. Ki bu Fırkayı Naciye dediğimiz topluluk kıyamet saatine kadar mansur olacak. Yardıma mazhar olacak insanlar. Yani bunlar kimler? Ehlisnet ve Cemaat. Önce diyor ki yani bu kitapta gelecek olan, zikredecek olacağım, sizlerin önüne sunacak olacağım buradaki akide fırkayı ı Naciye. Daha sonradan başlıyor. Bunların imanı, bunların iman esasları nedir diye bize bir giriş yapıyor. Ki dedik bu giriş Cibril hadisi yani Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip sahabelere dinlerini öğretmek için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine oturup ellerini Peygamber'in ne koyup işte İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? diye bilinen soruları, soruları sorduğu hadisin sıralamasıyla açıklamış Şeyhülislam İbn-i Diyor ki iman nedir? el iman Billah Ne yapmak? Allah'a i̇man, iman etmek. etmek. Nedir Allah'a iman etmek Tolga? Allah'a iman etmek İmanı'nın sorunu Evet. Allah'ın ne olduğuna iman etmek? Bu ne? Uluhiyet. Allah'ın tevhid. İsim sıfatlarına iman etmek. Bir de vuru bu etraf olduğuna iman etmek. Bunun Kur'an-ı Kerim'de delilini söylemiştik. Yani Kur'an-ı Kerim'de delil derken bizler tevhidin bu üç kısmı ayrıldığını söyleyen apaçık, sarı birine yok. Nas yok. Ayet-i yok. Ancak Bizler ayet ve hadisleri gözden geçirdiğimizde, tabii alimler bunu gözden geçirdiğinde, tevhidin bu üç kısımdan başka bir kısmının olmadığını ne yapıyorlar Söylüyorlar. Bizler onların yapmış olduğu bu işleme ne diyoruz? İstikra diyoruz. Nedir o? Kur'an-ı Kerim'den bize bir delil sunabilir misin? Hem rububiyet, hem bir ayet sun ki, bir ayet getir ki bize, o ayetin içinde hem rububiyet olsun, hem uluhiyet olsun, hem itin sıfatı olsun. Ben mi? Sen getir. Korkut sen ezbar mi? سورة رب السماوات والأرض وما بينهما تعبده والصبر في عبادتي في عبادتي هل تعلم له جميع جميع نعبد يسال رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الله الرؤولات من إثباته var دليله var هذا var مريم سورة 65 آية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 Ne diyor ondan sonra ayette? Hel ta'lemu lehu temiyye Ona bir adaş onun bir eşi olduğunu biliyor musun? Ayetin başında arkadaşlar rubuviyet devriyidi var. ki Bunu biz açıkça diğer yeten iki dersimizde çok açıkladık. Fa'budhu Ona ibadet et. Burada ne var? Luhiyet Uluhiyet tevhidi var. Ve hel, hel ta'lemu lehu semiyye Onun bir adasının eşini biliyor musun? Da? Burada ne var? Bir. Siz, ne var? İçin sıfatlarda onun benzerinin olmadığı var. Uluhiyet <gülüyor> var. Kur'an'ın başında Fatiha'da var. Tevhidin 3 kısmını da zikrettik. Neydi onlar? <gülüyor> Elhamdu <gülüyor> Alemlerine Rabbi ee, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Burada ne var? Urgubiyet. <gülüyor> evet. Sonra Maliki yevmiddin. Ne var burada? İsim, İsim var. Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Malik. Maliktir. Evet. İyyâke na'budu ve iyâke neslâin. Ancak sana ibadeler senden. Evet. Yani Kur'an'ın ilk suresi, dizilmiş olarak Kur'an'a başladığımız ilk surelerine var? İlk üç ayette Tevhid'in üç kısmını da buluyoruz. Ve Kur'an'ın en son suresi dedik. Nas suresi. كم أوفصنا من رزق هذا نوفصن كل أعوذ ماذا نقول كل أعوذ براد الناس ماذا نقول كل أعوذ براد الناس ne var? Kul ياتي براهو، واندَسَعَ ملكِنا ماذا نقول ربوبية ياتي براهو، واندَسَعَ ملكِنا ماذا نقول ربوبية ياتي براهو، واندَسَعَ ملكِنا ماذا نقول ربوبية ياتي Melik. واندَسَعَ ملكِنا ماذا نقول İnsanların neyi?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 Mehmet, bir. Bir. Onların. Önce, önce. Oradan yani, oradan yani, oradan yani. Oradan. icmali, genel bir iman deliç, onlar vardır. <gülüyor> onların belirli görevleri var. Sonra deliç, İsmali, tafsilli iman vardır. Yani, <gülüyor> gelinleri görevleri olan görevleri bir mümin olmak için yeterli olan neydi? İsmali, yani genel hatlarıyla. Allah'ın meleklerinin olduğu Allah'a isyan etmeyecekleri bu meleklerin evet. ne emredilerse onu yapacaklarına iman etmek buna inanan insan ne olur <gülüyor> mümin olur artık tafsili iman ondan sonra gelir hamam için tafsili iman ne değildir Birleşmiş. yani şöyle diyelim ki adam diyorsa ki ya ben yani duymadım Cebrail'e diye bir şey yok dediği anda hemen ne olmaz kafir olmaz çünkü o tafsili imana geliyor şey olarak Yani Cebrail'in Celebi vahiy diyor. Allah onları Peygamberlere sadece vahiy göndermişin. Ama ancak ona anlatılır, öğretilir. Hala ısınlayabiliyor ise böyle bir şey yok. Bu adam Allah'a iman etse de peygamberlere iman de buna inanmadığı için imanın küçük bir noktası gibi gözüken Bir şey iman etmediği için ne olabilir? Cahil <gülüyor> olur. Sonra dedi ki Allah'ın kitaplarına iman etmek. Sonra Resullerine iman etmek dedik. Burada peygamberleri zikretmemiş. Yani Resuller demiş ama nebileri dememiş. Biliyorsunuz allah hala. Teala Rasul gönderiyor ve Nebi gönderiyor. Kur'an-ı Kerim'de zikretilen Rasullerin sayısı neydi? 25, 25 tane. <gülüyor> ve her Rasul ile allah Teala ne yapıyor? <gülüyor> bir <gülüyor> kitap gönderiyor. Her Rasul ile allah Teala bir kitap gönderiyor. Bunun delilini bilen var mı? Evet. Ne diyorlar Allah-u Rasullerden bahsederken biz her Rasul ne yaptık? Akbaşık deliller sunduk. ve onlarla birlikte ne ne, ne diyor? Ve enzalna ma'ahumul şey, kitab. He. Ve onlarla birlikte ne onlarla birlikte ne yaptık? Şey, Kitaplar yani. indirdik. Yani her nefsinin bir kitabı var ama bizlere bildirilen kaç tane? Dört. <gülüyor> tane. Kitaplardan bahsediyoruz. Dört <gülüyor> tane kitap iki tane de Musa <gülüyor> İbrahim'e ne sahiplerdi? <gülüyor> Resul ne nebi arasındaki farkı kim söyler bize? Stefan. yeni bir din Ve de devam ediyor. Yani o zaman hepsi nebi için de geçerli de o ayrıntı bir ayrıntı daha. Peki tamam. Hazreti dedi. De. Şey, i̇nanan şeydi. He dedi ki resul kendisinin kendisine yeni bir şeriat, yeni bir din getirilen, indirilen ve genelde kendisine muhalif olan, kendisine karşı olan topluluklarla olan, muhatap olan o gönderildiğini tebliğ eden insan. Nebi neydi? Kendinden öncesine gelen dinin kendisine ettim. getiren, inen devam ettiren ve genelde kendisine anladım, anladım. muhalif olmayan, kendisini anlayan, bilen, kabul eden insanlara gönderilen Ne biliyoruz? Peygamber, yani Rasul ile nebi arasındaki fark bu. Rasul e yeni bir din iniyor ve indi dinin indiği toplum kendisine muhalif. muhalif. Nebi ise kendisine yeni bir şeriat yok.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 gördüğümüz şer olan şeyler var. İşte işçi gibi, zina gibi, domuz gibi, yılan gibi bunlar böyle şer gibi şeyler. Niye Allah, yani şer nispet edemiyoruz? Ve Peygamber aleyhisselatü vesselam doğasında diyor ki eşşer uleyse ileyk şer sana değildir. Senden şer sadır olmaz. Ama var olan bir şer var. Bunu nasıl anlayacağız?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 İmandan bir tanesi de Şeyh Hüseyin Allah'a iman edilmesi gereken bir nokta da Allah'a iman edilmesi Allah'a imandan olan bir şey de nedir? el <gülüyor> imanu bimea vasafe bihi nefsehu fi kitabihil aziz Allah'ın kendi nefsini aziz olan kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de vasfettiğini yapmak? vasfettiklerine Yani Allah'ın sıfatlarına ne yapmak? iman etmek de Allah'a i̇man imandandır. Et.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 Peki burada Şeyhülislamın temyee Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına iman etmek de imanlandır demeyip de sadece sıfatlarını diketmiş. Niçin arkadaşlar? Çünkü Ömer. Çünkü her sıfat bir isimdir. Demedik öyle. Her sıfat. Her sıfat isimlerde problem yok dedik. İki şey. Yani bu soruya iki cevap verdik biz. Dedik Şeyhülislamın temyee neden burada? Allah'a iman, Allah'ın isim ve sıfatlarına iman da Allah imandandır demeyip de, sadece Allah'ın sıfatlarına iman imandandır demiş. Sorusuna nasıl cevap verdi? sıfatlarda sorun Çünkü İslam ümmetinde genelde sorun isimlerde çıkmamış. Çünkü isimler ne olmuş genel manada çoğu fıkıh kabul bir. etmiş. Sorunlar da var. Evet. Sıfatta ya böyle cevap ver, vereceğiz, ya da e, e, her sıfatın gerektirdiği bir isim var. Her sıfatın gerektirdiği bir isim vardır ve da şöyle deriz. Her isimden bir atat, atat. sıfat çıkar. Sıfat türetilir. Bu yüzden bir insan sıfatı kabul ettiği zaman ismini de, de kabul etmiş olur. Bir insan görür dediği zaman o insan için ne ispat etmiş biz? olur biz? Göz sıfatını. Görme sıfatını kabul etmişsiniz. Bir insan görme sıfatını kabul ediyorsa zaten kabul Görme Gör. ismini de onun gören birisi olduğunda ne var? Kabul, kabul eder.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 Yani bir şey değiştirildiği zaman ona denemiyor, Ahri. tahrif deniyor, tahrif. Tahrikle meşhur olan, tahrikle meşhur olmuş bir topluluk var. Kimdir onlar? Allah-u Teala Kur'an'ı kendi onlardan bahsederken öyle diyor. Yahudiler. Ne diyor? Ve minel lezine hâdû, işte o Yahudiler ki, Yahudilerden bir topluluk ne yapıyor? Yuharrifûne'l kelime an mevâdi'ihî. <vorbei> Yuharrifûne'l kelime <Meow> an <move> Tahrif ederler. El kelime kelimeleri. sözleri, kelimeleri anna koyuldukları yerden. Yani kelimelerin koyulduğu, kullanıldığı bir yer var. Bir kelime bardak denildiği zaman bu bardak için kullanılıyor. Yahudiler ne yapıyorlar? Sözlük ve kelimeleri koyulduğu, kullanıldığı yerlerden ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Yani ne yapıyorlar arkadaşlar? Ha. Tahrif ediyorlar. Buna tahrif deniyor. Bu ayetin tefsirinde müfeserler diyor ki buradaki konulduğu, konulduğu manaların değiştirilmesi. Yahudiler ne yapıyorlar? Manaları Mescid. değiştiriyorlar, tahrif ediyorlar. Bu hastalık ümmetine de geçmiş mi? Geçmiş. geçmiş. Kimlerden geçmiş? İlk bu hastalığın kaynağı olan kişi kim arkadaşlar? Han. Ca'd denilen bir adam. Ca'd i̇bn Dirham, Aslı Yahudi olan bir adam. Bu adam Yahudilerdin etkilenmiş. Allah-u Teala'nın kendileri hakkında bahsettiği kelime dediği topluluk yani kullandık, kelimeleri kullanıldıkları yerlerden değiştirirler dediği topluluktan etkilenmiş bir adam. Caad-ıbni Dirhem. Sonra bu adamın öğrencisi olan kim geliyor? Cehm İbni Safvan. Bir tabak aşağısı. Cehm İbni Safvan. Hatta Caad-ıbni Dirhem'in dedelerinin, atalarının Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapan düğü yapan o Yahudi olduğu söyleniyor. Cehb-i Saffan'dan sonra kim geliyor arkadaşlar? Artık veba yayılıyor. Muhtedile geliyor. Ondan sonra işte kim geliyor? Olay biraz daha Maturidilik ve eşarilik geliyor. Bu at böyle giderken bu tarafta da var? Koskoca, safa sağlamıyor üzerinde olan ehli sünnet ve cemaat var. Tahrif arkadaşlar, alimler diyor ki iki türlü olur. Yani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 al Ne yaptılar? Lafzı ne yaptılar arkadaşlar? O <gülüyor> Tahrif ettiler. Mesela mutezile'den bir adam geliyor. Bir meşhur kari. Kur'an okuyor. Kur Kralatları okuy Kur iyi bilen okuyucuya. Diyor ki işte Allah'ın kelamını inkar edecek bu adam. Mutezileler biliyorsun Allah'ın konuştuğunu ne yapıyorlar? Tahrif ediyorlar. Yani onu da değiştiriyorlar. Değiştiriyorlar. Lafzı Bir grup lafıyla geçiriyor? Mesela giriyor Kur'an-ı Kerim'deki ayete. Diyor ki, ayette diyor allah Teala? Ve kelleme. Ne yaptı Allah? Konuştu. Kellem allah Musa teklime. Allah Musa ile gerçek bir şekilde konuştu. Burada Arapça diremeninde kellem Allah-u. Özne. Konuşan kim? Allah. Nereden anlıyoruz? Sonundaki hu. Yani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 Allah, ile konuştu değil de Musa, Allah'la Allah konuş Yani oradaki Allah lafzını özne değil de ne yap? Nesne yap Tabi, Muhtezili ahmak. Ve Muhtezili'nin yolunda giden isim ve sıfatları inkar eden insanlar da o derece ahmak. Kur'an-ı Kerim'i o bilen kahrediyor ki, varsayalım bunu böyle okuduk. Peki diyor Allah-u Teala'nın şu ayetini ne yapacağız? Ve lemme cae Musa limikatina Musa bizim belirlediğimiz yere geldiğinde oturdu ana Ve kellemehu rabbuhu Ve Rabbi onunla konuştuğunda Bu ayeti nereye sokarız? Ne yapacağız? Yani buradayız. Tahrik yapacak hiçbir yok. Kaçacak bir yer yok. Ve kellemehu rabbuhu Burada bunu özneyi nesne nesneydi özne yapamazsın. Bunu ne yapacaksın? Diyor o zaman. Ona ne yapıyor orada?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 Çünkü onlar önce inanırlar, sonra kendilerine ne ararlar? Delil ararlar. Önce inanıyorlar ki Allah arşın üzerine ne yapmadı? İstiva etmedi. Şimdi önce buna inandı, kendilerine inandırdı. Şimdi delil arayacak, arayacak. Aradığı deliller aslında onun neyine? Aleyhine. Ne yapmak zorunda bu arkadaşlar? Tahrik yapacak. Nasıl tahrik yapacak? Manayı değiştirecek. Diyor ki, buradaki diyor isteva... manası nedir arkadaşlar? İstevla. Yani şunu şey yapmak? Kuşatmak. Hakimiyetini altına almak. Eve geçirmek. Mana olarak ne yaptı arkadaşlar? Buradaki isteva lafzını mana olarak tahrif etti. Mana olarak tahhir etti. Yani değiştirdi. İşte Şeyh de Demir ki bizler ne, ne yaparız?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 yükseldi tamam üstünde oldu tamam, bu taslak gelecek bu kitapta inşallah Allah'ın arşının üzerine istiva etmesi onunla ilgili ortaya atılan şüpheler onların cevapları hep gelecek inşallah. Ama İmam Mahlesin burası şeyi çok güzel kavrı diyor ki, istiva nedir? Güzelmiş. Bilinen bir şeydir. Yani tahrife gerek yok. Kapatıyor. Diyor ki vel <gülüyor> keyf ki ma'kul lafzı Meçhul lafından daha sadık diyor, hadis batından. Evvel yani, keyf, gayr-ı makul. Yani nedir? Keyfiyet ise bilinmez. Makul değil. Keyfiyette bilinmiyor. Makul değil. Yani meçhul. <gülüyor> o Bölmeyelim. Bölmeyelim. Yani burada ne yapıyor? Onun tahrife gitmesinin önünü kapıyor. Biraz sonra gelecek aynı şey, keyfiyette dikkat edeceğiz. Sonra Şeyh Hulusi Rabbim temin ediyor ki Allah'ın bu sıfatlarına tahrize düşmeden iman ederiz ve ta'til ne yapmadan? Ta'til ta ne demek? Ta'til ta ne yapmak? Sözlük manası ta'tilin ta boşaltmak iptal etmek. Allah sana Kur'an-ı Kerim'de bir kuyudan bahsederken ne diyor? ve bi'rim mu'attaletin boşaltılmış, terk edilmiş kuyu. Yani kuyu terk edilir zaman içindeki su bittiği zaman ne, ne deniyor o Arapça? yani bitmiş bizler ıslahı manası ne? tatilin Allah için var olan Allah'ın Kuran'ın kendisi ispat ettiği sünnetinde peygamberin sünnetle zikrettiği ismi ne yapılması inkar edilmesine ne deniyor? Tamam. tatil etmek yani isim ve sıfatlar inkar edilmesine ne deniyor? Mesela? tatil deniyor bizler ehl-i sünnet olarak bu isim ve sıfatlar ne yapmıyoruz? inkar etmiyoruz yani tatil etmiyoruz Fakat bir şey söylemiştik. istedik. ki her muharrif, her tahrif eden tahrip nedir? Muattildir. Ama her muattil tahrif etmeyebilir. Bunu anlarsanız kafanızda bunu ne anlamına geldiğini söylerseniz tahrifle tatili anlarsınız. Biraz söylüyoruz. Her tahrif eden, her tahrif eden nedir? Muattildir. İttar etmiştir, inkar etmiştir. Ama her inkar eden tahrif etmeyebilir. Mesela öyle bir adam Allah'ın arşına istiva etmesini ne yapıyor? İnkar. Mana olarak tahrif ediyor. Mana olarak tahrif etti. Dedi ki Allah arşına böyle istiva etmedi. Yani ne yaptı Allah arşı? Kuşattı. Hüküm altına aldı, kuşattı. Şimdi bu adam burada hem tahrif etti Hem de Allah'ın arşını üzerine istiva etmeyi ne yaptı? Hem tahrife düştü hem taatile düştü. Birisi dese ki Allah arşını istiva etmemiştir kardeşim. Deyip Bu ne olur? Sadece taatile düşmüş olur. Sonra diyor ki Ve min gayri tekih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 dışarıda mahlukat arasında var olmayan, gözle görülüp bilinmeyen ancak insanın kendi kafasından kafasından hayal ettiği bir çeşit var. Bu mümkün mü arkadaşlar? Hı hı. Söyledik mümkün dedik. Hani itibaren bir örnek verdik. Mesela insan şu aklından şunu düşünebilir mi? Ki düşün, düşünmesi mümkün. Bir ayak düşünsün, bir el düşünsün bin tane parmağı var. Akıl bunu düşünür mü? Düşünür. düşünür. Değil mi? Farklı farklı böyle düşünür. Ama böyle bir, bir şey var mı? Yok. İşte Allah için Allah'ın sıfatları için var olmayan bir keyfiyette ne yapılabilir? düşünülebilir. Bazen insan gafletten dolayı, cahillikten dolayı Allah'ın bazı sıfatlarını mahlukat evet der ki mahlukata ben, mahlukatta var olan bir şey benzetmiyor ama o şekilde bir keyfiyet vermez ama beyninden alabilir bir keyfiyet uyandırabilir. İşte Allah'ın arşını böyle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 Yani bizler Allah Teala'nın elinin nasıl olduğunu, gözünün nasıl olduğunu, arşının üzerine nasıl isti, e, istiva ettiğini ne yapmıyoruz, bilmiyoruz. Ama Allah'ın arşının üzerine istiva etmesinin bir keyfiyeti var. Var. Ama biz bunu yapmıyoruz, bilmiyoruz. Bakın kendimizde birçok şey bilmiyoruz. Görüyoruz ama görmenin keyfiyetini bilmiyoruz. Yani işte göz mercek nasıl şey yapar, görüntüyü alır, işte arkaya beyne nasıl gönderir, beyin bunu nasıl alır. Bunları bilmiyoruz ama gör, insan görür diyoruz değil mi? şu i̇şte aynı şekilde ruh. Bedenimizde gezdirdiğimiz bir ne var? Ruh var. Bu, ge bu gezen ruhun keyfiyeti nasıl biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani mahlukattan olan bu şeylerin keyfiyetini nasıl bilmiyorsak Allah'ın isim ve Allah'ın sıfatlarıyla ilgili keyfiyetini alamayız? Bizler bilemeyiz. Ama onların bir keyfiyeti var. var. Son diyor ki Şeyh ve la temsil ve bizler ne yapmayız? Allah-u Teala'ya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 Şimdi bununla ilgili Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: <gülüyor> "Leysa cemlihi şeyun." Leysa, leysa cemlihi şeyun. Ne demek? <gülüyor> Onun bir <gülüyor> benzeri, <gülüyor> benzeri yok. Burada ne deniyor arkadaşlar? Bu usluğa Arapçada nefi. Allah kendisinin benzeri olabileceğini ne yapıyor? Reddediyor. Tam? Burada ne var? Allah Teala'nın bir mislinin olacağı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 Bizler Allah Teala bize önce kuralı veriyor. Diyor ki onun misli yok. Yani bizler Allah nasıl duyuyor diye nasıl duyuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü dedik ki biz şeklini bilmiyoruz. Peki Allah duyuyor, insan da duyuyor. Allah'ın duyması insanın duyması gibidir diyebilir miyiz? Niye? Niye? çünkü Allah Teala diyor le ise kemihi şey un. Bazı alimler burada Allah Teala'nın zikrettiği iki sıfat üzerinde konuşurken, onu açıklarken şöyle bir ince yorum getiriyorlar. Diyor ki Allah-u Teala burada şu, şu kendine şu iki sıfatın dışında başka sıfatlar bahset Mesela der ki Allah alimdir, bilendir ve habir her şeyden haberdardır diyebilirdi. Ama burada dikkat edin bir incelik var. allah Teala duyma ve görme sıfatını ne yaptı kendisine? İsnaf etti. Diyor ki bunun sebebi ise şudur. Genelde mahlukatın tümü için Bu sıfat nedir? Evet. Vardır. Yani mahlukatın tümünde, yer üzerindeki mahlukatın hemen hemen tümünde bu iki sıfat ne? Evet. Var. Ne diyor mesela Süleyman'ın ordusu gelirken karınca ne diyor? Duyuyor şey sesini Ayet aynı o şekilde geliyor. Ee, diyor ki evlerine de gelin. Size diyor Süleyman'ın ordusunun yapmasın evet. fark etmeden ezip geçmesin. Duyuyorlar sizi.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 Benzetir. Önce benzetir ki sonra ne yapar onu? Eder, eder. O, adamın o, o sıfatı inkar etmesinin altında yatan asıl şüphe nedir? Eder, eder. Benzetme. Teşbih. Bugün de görüyorsun zaten. Adamı diyorsun, Allah arşın üzerine istifat ya Bunu kabul edersen ben Allah'ı işte bir bineye binmiş gibi benzetmiş olurum diyor. Benzetiyor sonra nereye gidiyor? E. İptiaya. O zaman diyoruz ki her tahrif eden muaddildir. Ama her muaddil tahrif etmeyebilir. İkinci kural Her muattil muesildir, temsil eder. Yani Allah'a benzedir. Önce benzetir ve sonra bak, bu şey sıcaklığı kapat, herkes uymaya başladı. Yaramıyor. Yani bu kurallar önemli kurallar arkadaşlar. Not alın, tekrarlayın. Yani bu altyapı önemli bir altyapı. İşte Allah Teala bu ayetle leyse semisli şey, tabu semiyul basir. Anladık mı arkadaşlar semi ve basir sıfatlarının Allah'ın burada zikretmesi isim olarak Allah Teala Allah-u Teala da dahil olmak üzere bu iki sıfatta ve bu ikisinin Allah-u Teala'a lafız itibariyle müşterek ama keyfiyet itibariyle Allah'ın farkında bilmiyoruz. Diyor ki İmam İzm-i Teymiye وَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا فَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ Ehl-i sünnet ne yapmaz? لَا İnkar etmez. Reddetmez. عَنْهُ Allah'a inkar etmek مَا فَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ...kendini vasfettiği sıfatları... ...Allah'ın kendini vasfettiği sıfatları ehl sinet ...ne yapmaz? İnkar etmez. Nasıl inkar etmez? Tahrif etmeyerek... tatil etmeyerek... ...teklif etmeyerek ve temsil etmeyerek. Şimdi bu kadar adam geliyor. Düşünün ki Allah'ın arşına istiva etmesi. Adam diyor ki... ...Allah arşının üzerine istiva etmemiş... ...yani yükselmemiş. Ne yapmıştır onu? Kuşatmış. Kuşatmıştır. Ele geçirmiştir. Hakim olmuş. Şimdi bu adam... ...zannediyor kendisi ne yapıyor bu ayete? İman ediyor. Halbuki bu adam Allah'ın kendini vasfettiği bir sıfatı ne yapıyor? Reddediyor. Ya tahrif ederek, ya tatil ederek, ya teklif ederek, ya temsil ederek. Ama ehl Sünnet bunların bu dört tane, şu dört problemin, dört hastalığın içine düşmeden ne var? İman ediyor. Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul edip, ondan onu ne yapmaz? Uzak tutmaz. Reddetmezler bu sıfatları. Ve ne yapmaz ehl Sünnet? Kelimeleri, sözleri ayetleri, delilleri kullanılmış olduğu manalardan ne yapmazlar? Değiştirmez. Yani tahrif etmez. Yani yukarıdaki söyledikleri açıklıyor burada. وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَا ve وَآيَاتِهِ Allah'ın isimlerinde ve Allah'ın ayetlerinde ne yapmazlar? İlhad. Ne demek ilhad arkadaşlar? İlhad. Sapmak demek, haddi açmak demektir. O haddi açmak e, tarifi aslında şeyden geliyor. Muteakfir ya. kullanıyor Yani geç, geç dönemde gelen alimler. Bugün hatta böyle felsefecilerin e, mantık ilmi okuyanların kitaplarında mulhitten bir zaman ne akla geliyor? Mülhid. Yani Allah'ın varlığını inkar eden. Tabi ilhatın asıl manası sapan. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarını mesela tahrif eden nedir? Mulhittir. Allah'ın rububiyetini inkar eden de mulhittir, Çünkü satmıştır. Allah'ın uluhiyetini Allah'tan yadır üstüne bırakıp da bir kabri oradan isteyen, oraya kurban kesen, oraya adakalayan da nedir? Mulhittir yani sapmıştır. O zaman diyoruz ki mulhit, kimi mulhit vardır ki dinden çıkar, kimi mulhit vardır ki dinden çıkmaz. Mesela bir mulhit dese ki mulhit, bir hadirten sapan, Allah aşırı üzerine istiva etmemiştir, kuşatmıştır dese, dinden çıkmış olur mu bu adam? Hayır, dinden çıkmaz.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 Çıkmaz. Yani muhit terkebi ediyoruz diyoruz? Hak'tan sapan. Diyor ki, Ehl-i sünnet ne yapmaz arkadaşlar? La yukeyifun. Keyfit vermezler. <gülüyor> Ve la yumestilun. Ne yapmazlar? Benzit. Benzetmezler. Sıfatihi. Allah'ın sıfatlarını benzetmezler. Kime? Bi sıfat-ı halqihi. Yarattıklarının sıfatlarını ne yapmazlar? <gülüyor> benzetmezler. Ehl-i sünnet her zaman biraz ehlini sıkıştırmış köşeye. Kurallar koymuşlar. Demek ki söylediğimiz kurallar. Demişler ki El-Kavlu Fis-Sifat Kel-Kavli Fis-Zat Böyle bir oturaklı kaide koymuş Ehl-i sünnet alimleri. El-Kavlu Fis-Sifat Kel-Kavli Fis-Zat Ne demek arkadaşlar bu? Allah'a zat ispat etmekte nasıl ki siz tereddüt etmiyorsanız Allah'ın bir zatı vardır diye sorduğumuz zaman biz Allah'ın sıfatlarını inkar eden bir topluluğa Allah'ın elini inkar ediyordum, Allah'ın gözünü inkar ediyor Allah'ın gülmesini inkar ediyordum diyelim. biz buna bu kuralı söylüyoruz Allah'ın zatını ispat etmek neyse sıfatları ispat etmek de odur ne demek bu arkadaşlar Yani Allah'ın zatı da bir insan zatı gelmiyor. Olay arkadaşlar yeniden Allah'ın zatı bizde aklın insan zatı gelmiyor. He. Yani Allah'ın zatı vardır deyip de Allah için bu sıfatı ispat ettiğimizde nasıl benzetmiş olmayacaksak Allah'a diğer zat sahibi olan mahlukatı aynı şekilde Allah'ın gözü var demek, eli var demek, yürüyor olması demek. Gider işte ölümde yerin semasına iniyor olduğunu söylemek. Ne olmaz? Benzetme, Benzetme olmaz. Böyle ki mahlukatta, mahlukatlar görse de, mahlukat gülse de, mahlukatın eli olsa da, mahlukat da bir yerden bir yere inse de, Allah için bu sıfatları ispat edip kabul etmemiz, lafızda Allah'a ortak olan, manada lafızda, Arapça olarak, Türkçe olarak, aynı ifadeler kullanılmada ortak var da, keyfiyette. keyfiyette farklıdır. Bizler, bu lafızlarda ortak oldukları için, Nasıl ki insan iniyor diye, insan gülüyor diye, insanın zası var diye, pardon insanın zası var diye Allah'ın zasını inkar etmiyorsak, bu şüpheden dolayı aynı şekilde insan görüyor, insanın gözü var diye Allah'ın gözünün de varlığını yapmayız? İnkar, evet. i̇nkar etmeyiz. O da bu şekilde su kalır. Kaiden arkadaşlar, El kavlu fî sıfat, kel kavli fî zat. Yani sonuçta bidatçilerin en kötüsü. Bizatçıların en da geldi karşımıza. Allah'ın kabul ettiği neyi var? Bir zatı var. Adama diyorsun Allah'ın zatını kabul ediyor musun? Ne diyor? Peki mahlukattan bir insanın zatı var mı? Hı. Var. Şimdi sen Allah'a insanı benzetmiş mi oldun böyle diyerek? Hayır. İşte burada uyguladığın şey nerede uyguladın? Elde edelim. Bu kurallar arkadaşlar. Bak çok güzel kurallar geçiyor. Hı. O kuralları yazın. Tekrarlayın. Unutulur çünkü. Buradan kalktın gittin. Ondan sonra unuttun. <gülüyor> sonra diyor ki şeyhül İslam "Lenne subhanahu zira Allah Teala tüm noksanlıklardan münezzeh olan uzak olan Allah Teala la semiye Onun neyi yoktur arkadaşlar? İsmi dışı, adası yoktur. "Ve kuf kufu e Onun bir yoktur. Sıfatlarda, isimlerde bir benzeri yoktur, eşi yoktur. "Ve la nidle Onun bir eşi, benzeri Yoktur. Bunların hemen hemen birbirine yakın manalar. وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Allah-u Teala mahlukatına ne yapılmaz? Kıyas edilmez. Yani diyor ki, ey bidatçı, sen nasıl olur da Allah-u Teala'nın elini, insanın eli gibi düşünür de o elini, bu ele ne alırsın? Kıyas edersin. Bu edilmez. Çünkü biz söyledik, Allah kendisi söylüyor. Onun medlebi yoktur. Sen görmediğin niteliğini söylediğiniz gibi keyif ettiğini bilmediğin bir şeyi gördüğünle bildiğin keyif bildiğin şeye nasıl kıyaslayabilirsin hiç? Çünkü bizler Allah'ın yani bir şey bir insan iman ediyorsa varlığını kabul ediyorsa iki türlüdür. Ya onu görür değil mi? Gördüğün şey iman edersin. Çanta dediğin zaman aklına geliyor saplı fermarları olan bir alet. Ya da nesin? Kör olduğunu düşün. Görmedin ama sana ne yapılıyor? Söyleniyor, anlatılıyor, vasf ediliyor. Veyahut da hayatında hiç çanta görmeyen veya cep telefonu değil. Gidelim bugün bir yere, bir köye. Ev telefonu var. Cep telefonu yok. Biz ona cep telefonu anlatırken zorlanmayız. Ki bu telefona yakın. yani Gördüğüne yakın bir şey. Anlatılarak ne yapılabilir? O anlatabilir. Yani bir şeye iman etmek, bir şeyin var olduğunu kabul etmek bu iki şeye dayalı genelde. Ya onu göreceğiz, gözümüzden de, Ya da görmesek bile ona yakın bir şey ediliriz. Onunla bağlantı kurarak, kıyas kurarak ne yaparız? Anlatırız. Şimdi biz Allah'ı görmediğimiz için dünyada. Ve Allah'ın dünyada bir benzeri de olmadığı için. Onu anlayabileceğimiz, ona bakıp onu anlayabileceğimiz. Önümüzde Allah'ı tanımak için, Allah'ın ismi ve sıfatlarını bilmek için bir yolu kalıyor. O da nedir arkadaşlar? Kur'an'da kendisinden bahsettiği. isim ve sıfat ayetleri ve Peygamberinin kendisinden bahsettiği isim ve sıfat ayetleri. Ondan dolayı elçümler yapmaz Allah Teala'yı yarattıklarına kıyas etmez. Çünkü kıyas etmek için ne olması lazım bir benzerlik Hı -hı. olmasa lazım böyle bir şey yok. Sonra diyor ki: "Fáinhu aʿlamu bi-nafsihi bi zira Allah ﷻ aʿlamu bi-nafsihi. Kendisini ne yapar? Herkesten daha iyidir. Yani Allah Teala kendisi için Eli var dediği zaman bunu söyleyen bu Allah kendisini hitap ettiği bu mahlukattan daha iyi ne yapıyor? Biliyor. Eğer yani Allah kendini bununla mahsediyorsa, eliyle mahsediyorsa, gözüyle mahsediyorsa, gülmekle mahsediyorsa, belirleri patlarla mahsediyorsa şunu bilerek mahsediyor. Kendini bizden nasıl daha da iyi biliyor. Biz daha kalkıp diyemeyiz. Böyle bir şey yoktur. bir Allah kendini bizden daha iyi biliyor. Bunu mahsetmiş. Kendisi sahip buna. Diyor ki ve astakuk kıla ve Allah Teala sözlerin Allah Teala'nın sözü en doğrudur. Yani Allah Teala bahsediyorsa ayette bunu जिक्र ediyorsa onun sözü ne olamaz? Yalan olamaz. Bu ahsenu hadis ve söz bakımından Allah'ın sözleri en güzeldir. Yani dililiş bakımından, mana bakımından, içerik bakımından hiçbir eksiklik olmayan, hiçbir sıfatı faydası da sahip.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 sonra Allah'ın rasulleri, elçileri sadıqun ve musadıqun, doğru söyle, yani yalancı olmayan, yalan söylemeyen, doğru olan rasuller, doğrudan başkasını konuşmayan rasulleri musadıqun, insanlar tarafından yalanlanmayan, söylediklerine inanılan o rasuller iki vasıf var bakın, hem yalan söylemiyorlar, hem de söyledikleri insanlar tarafından yalanlanmıyor. Bu rasuller. diğlafı الذين يقولون عليه ما لا يعلمون onlar bizat ehlinin söylediğinin tersini söylüyorlar. Ve nasıl olur da resullet bilmedikleri şey söylerler? Bunun gün mü arkadaşlar? peygamber Efendimiz Sallallahu Teala'dan bahsederken onun bir sıfatından bahsederken Bilmediği bir şeyden, bir anlamsız bir şey söyleyebilir mi? Konuşabilir mi? ya? bak bunlar imkansız. Eğer bunlar imkansızsa, o zaman onların söyledikleri, rasullerin Allah ispat ettiği her şey haktır, e, doğrudur. E, burada kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. İnşallah ezberlemeye devam ederiz. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve ebûke.